Bismillahirrahmanirrahim Afdolussalati ve temmütteslim Ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama بعد Müslüman kardeşlerim Ben konuşursam Kardeşten kardeşe konuşuyorum İslam Sevgisiyle konuşuyorum Müslümanların sevgisiyle konuşuyorum Herkes bizden işini bıraktı ya da rahatını bıraktı ya da misafirlerini bıraktı. Yani güzel bir oturuş, güzel bir şey hayatını da bıraktı buraya geldi. Allah için. Bir sevap kazanmak için. Buraya geldik. Emek harcıyoruz, vakit harcıyoruz. Hedefimiz Allah'ın rızası için. Kimisi bu insanlardan bu dünyada çok harcıyor, çok çalışıyor. Cenneti istiyor. Ama sonuçta kıyamet gününde Allah Azze ve Celle diyor. وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ ma لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor insanların hakkında hesabına cennete gidecek diye kıyamet gününde başka bir şey görüyorlar Allah'tan Azze ve Celle. Hesabını görmüyorlar. Hesabına koyduklarını görmüyorlar. Cehenneme gönderiliyor. Bu olacak kıyamet gününde. Neden olacak? Çünkü insanlar Allah onların amellerini kabul etmesi için iki şart koştu. Birincisi bir amel Allah için olacak. Hilaslı olacak insan kalbinde. İkincisi şeriata uyması, sünnete uyması. Eğer insan ikisinin birini bozarsa, ne kadar çalışırsa kıyamet gününde bu amel kabul edilmeyecek. Belki insan cehenneme girecek birisi ameli sünnete şeriata uymazsa kabul edilmez bu amel ne kadar o güzel gördüyse Allah Azze ve Celle bize bir namazda mesela sabah namazında iki rekat farz etti birisi çok takvalı 5 rekat kılacak kabul edilir mi ondan edilmez çünkü Allah dedi iki rekat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında üç kişi sahabelerden geldiler evine onu ona soracaktılar ibadetleri nasıl öğrenecekler. Onu bulamayınca Ayşe ummü'l-müminin radıyallahu anha sordular. Resulullah sallamın ibadeti nasıl anlattı. Rivayet edildi fekennemestekalluha yani onu az gördüler. Sallallahu aleyhi çok ibadet etmiyormuş. Birisi dedi ama ana ve la Ben hep oruç tutacağım, hiç bir gün iftar etmeyeceğim. Her gün oruçlu olacağım. Öbürü dedi ve ana ve la anam. Hep gece namazını kılacağım. Kur'an-ı Kerim okuyacağım gecelerde, ibadet edeceğim, hiç uyumayacağım gecelerde. Uykusunu gündüz alacak. Üçüncüsü dedi amma ana fala etezevcu'n nisa. Ben evlenmeyeceğim Allah için. Bunlar bir ibadet yapacaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fazla. Allah'a daha yakın olsunlar diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gelince Aişe umul münin ona anlattı bunları. Hemen onların arkasına çıktı. Çarşıya nerede millet toplanıyor falan. Sordu. Kim benim evime geldi üç kişi? Geldiler biz ya Resulallah, dediler. Dedi siz böyle böyle dediniz. Evet dediler ya Resulallah. Dedi ama anam fa ben gecenin bir kısmında kalkarım ibadet etmeye öbür kısmında uyuyorum wa asumu oruç tutarım iftar ederim biliyoruz sünnette pazartesi günlerinde perşembe veya bazı günler mesela her ay ortasında üç gün başkaları da vardır yani bazı günler oruç tutuyor bazı günlerde oruç tutmuyor wa nisa ben evlenirim şimdi Hadisin sonunda bunu istiyoruz biz. Bir cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bir kelime. Dedi, Femen رَغِبَ an سُنَّتِي فَلَيْسَ minni Kimse benim sünnetimden uzaklaşırsa, benim sünnetim beğenmezse, başka bir sünnette amel ederse benden değildir. Bu kelimeyi iyice düşünelim. Bu kelime her Müslüman'a bir ne diyeyim? İbrettir şifreyle. Bir ibret. Bir aydınlatma olsun ona. فَمَنْ رَغِبَ an سُنَّتِي فَلَيْسَ minni. Çok samimi Müslüman kardeşlerimiz var. Cenneti gerçekten istiyorlar. Allah için çalışıyorlar. Hocalara gidiyorlar. Hocalar başka ibadetler öğretiyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği ibadetleri öğretmiyorlar. Onlara diyorlar on bin defa Allah Allah Allah diyeceksin bunu yapacaksın. Bu insan dönüyor sormadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor muydu? Sormadan geliyorlar söylüyorlar on bin defa ne kadar vakit sürüyor? Ne kadar yorulur bu insan? Ama acaba Allah ondan kabul eder mi? Etmez. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden çıktı. İbadetlerinden, ibadet yolundan çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı olarak yüz defadan fazla hiçbir şey bize emretmedi. Ama sayısız insan ne kadar zikrederse ne yaparsın. Hem de manalı bir şey. Böyle bir kelime Allah Allah Allah Allah. Tabi Allah'ın ismi büyük. Şimdi farz edelim bir insanın ismini böyle söylersen. Övüyor musun sen onu? Üceltiyor musun? Bu ismi tekrarladıktan sonra arkasında ne var? Kötülemek mi övmek mi? Yani benim ismim Ammar. Birisi derse Ammar, Ammar, Ammar, Ammar, Ammar susunca köpek derse. Övmek mi bu? Yani manasız bir şey söyleniyor. Ama Resulullah Aleyhisselam bize ne öğretti? Manalı kelimeler. Estağfirullah. Ya Rabbana affet. La ilahe illallah. Allah tektir. Allah güçlüdür. Her şey Allah'ın elindedir. La ilahe illallah kelimesinin manası çok büyük. İnsan onu düşünerek söylerse. Ne kadar büyük sevap kazanır. la <gülüyor> حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ Hiçbir insanın gücü yoktur. Hiçbir hilesi yok. Ancak Allah'tan. Allah yardım ederse. İnsan bunu söyleyince imanı güçlenir. Çünkü Allah yüceltiyor. Bunları Resulullah Aleyhisselam bize öğretti. Sünnetinden çıkınca başka bir şey yapsak bizden kabul edilmez bu amel. Bir tek bu zikir söylemiyorum. Her ibadet ilk örnek getirdim bir namaz fazla kılınırsa. Herhangi bir ibadet İslam'a uymazsa, İslam'ın şeriatına uymazsa kabul edilmez kıyamet gününde. Onun için Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de çok uyardı. Şu söylediğim ayet ikincisi Gâşiye suresinde Allah Azze ve Celle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve gâşiye. sellem Gâşiyenin günü hiç duydun mu? haberlerini. Gâşiye ne demek? Gâşiye bir örtü bu manayla. Ama bu kıyamet gününe isim kondu çünkü Allah'ın azabıyla, Allah'ın e, ne diyeyim şiddetiyle o günde insanları örtüyor. İnsanlar hepsi korku içindedir. Hel etâke hadîthul gâşiye Ya Muhammed, ey Muhammed o günün haberi duydun mu? Ucuhun yevme izin hâşi'a. Bazı yüzler o günde zelil duruyor korkuyor amiletun nasiba dünyasında çok ibadetliydi ibadetinden yorgundu devamlı tasla nara hamiye. bu insanlar çok şiddetli e, hararet ateşin şiddetli harareti vardır ona gelecekler tusqa min aynin aniya. kaynar sudan içecekler hum tamamın İllamin barıyı onların diyecekleri sadece paraıyı barıyı bu cehennemin yiyeceklerinden <gülüyor> biliyorsunuz za kumu nedir bir meyve cehennemde Dikenli ateşten insan onu yiyecekse yüzüne yaklaşınca yüzünün derisi eti sıcaklığından erir düşer akar onu yiyecek Karnına girecek Cehennemin en hafif azabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Bir insan aya, ayağın parmaklarının aralarına bir kos konuyor. Onun beyni ondan kaynıyor. O kadar azap görecekler. Dariye yiyecekler. E, kaynar suyu içecekler. E, ateşe Cehennemin ateşine atılacaklar. Hem de dünyada çok ibadet ediyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın yolunda değildir bu ibadet. Allah diyor ibadetlerinden yorgundular. Bir tek ibadet ettiler değil. Amiletun nasiba. Nasiben çok yorgundu. Biz de şimdi yoruluyoruz. Buraya geliyoruz. Bakacağız. Kontrol etmemiz lazım kendimize. Acaba amelimiz kabul ediliyor mu? Edilmiyor mu? Bu birinci taraf. İbadetimiz nasıl uyması lazım Allah'ın yoluna. İkinci taraf. Kalbimize kontrol etmemiz lazım. İhlasımıza kontrol etmemiz lazım. Alimler diyorlar insanın ameli insanların önünde ve arkasında hiç kimse görmeyince değişirse bu amel demek ki tam saf değil Allah için değil. İnsanlar görünce değişiyor. Namazı olursa daha huzurlu olur. Orucu olursa bakıyorsun çok takvalı olur iftar etmeden önce milletin önünde. Duaları bilmem ne şeyleri. Her ibadet olursa sadakası olunca milletin önünce daha kerim. Millet olmayınca daha az. Biraz kısıyor. Diyor ha, haftaya veririm camiden çıkarken. Bilmem ne. ibadeti değişirse demek ki ihlası yüzde yüz değil. Bazen insan kendini bilmiyor. Farkında olmuyor. Bir imam mesele diyelim. Allah için konuşuyor. Daveti bilmem ne falan. Farkında değil, dünya için biraz çalışıyor. İşten ayrıldı, atıldı, bir şey oldu. Hemen kalbinde bir şey oluyor, aldığı maaşlara. Demek ki bu imam ibadeti sırf Allah için değildi. Yine maaş için biraz hareket ediyor, gayret ediyor. O kendini Allah için görüyor, diyordu. E ben bir tek beş namazı kıldırsam yeter, maaşımı, maaşımı alıyorum ama ben vaz ediyorum, yapıyorum, ediyorum Allah için. Hayır bu saf değil. Çünkü kalbine bir şey girdi. Onun için bütün alimler tavsiye ediyorlar Müslümanlara. Bir ibadetin olsun hiç kimse bu ibadeti bilmesin. Eşin bile olsa. En yakın insan sana olsa. Sadaka olsun, gece namazı olsun, bir ibadet olsun. Yani ihlası biraz arttırmak için. Yoksa insan ne zaman Müslümanların önünde, milletin önünde olursa ibadeti daha güzel olur Maşallah gayret eder. Yine içinde ben Allah için hareket ediyorum. Peki Allah için hareket ediyorsan tek başına olunca neden tembellik olur? Demek ki çok saf değil bu. Allah azze ve celle bu ihlaslı ibadetler için çok tavsiye etti Kur'an-ı Kerim'de bize. Allah diyor ve ma'umiru illa li ya'budullaha muhlisina lehuddin Başka ayet Allah ne diyor? Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun cinler ve insanları ancak ibadet için onları yarattım. Tabi her insan bir görevi vardır. Bir fabrikaya giderse fabrikanın sahibi getirir. Bir görev ona veriyor. Bir iş veriyor. Bunu yapacaksın diyor. Onun için maaşını veriyor. Peki bu insan bu işi bırakırsa hatta daha güzel bir iş yaparsa. Patron memnun olur mu? Yoksa onu atar işten kovalar. Ben seni bu iş için getirdim. Bu insan ve illahil meselul a'la. Allah Azze ve Celle bu patron gibi, gibi değil. Çok merhametli. Allah bizi bir iş için yaratıyor. Biz bırakıyoruz başka bir şey yapıyoruz. Yine Allah merhamet ediyor. Yine Allah affediyor. Yine Allah bize rızık veriyor, yediriyor, içiriyor. Gözlerimizin bakışları veriyor. Kulaklarımızın duymasını veriyor. Kesmiyor rahmetinden. Ama kızınca azabı çok şiddetlidir. Dünyada olursa bir azap Allah gönderiyor, bir deprem, bir sel, bir şey geliyor, insanlar alıyor. Ahirette daha şiddetli azap vardır. Ama insan <gülüyor> neden bu dünyada Allah'a dönerse Allah'ın merham çok merhametlidir. Allah bize bir şey için yarattı. Başka ne yaparsak bu şeyin gölgesinde olacak. İbadet için Allah bizi yarattı. Işe çıksak ibadetin altında. Ben işteyken üçkağıtçılık yapmayınca ibadet Allah'a ibadet ediyorum. Yalan söylemeyince satışlarım için ben ibadetin içindeyim. Neden? Ben yalan söylemiyorum. Allah benden razı olsun diye. Bu şekilde bütün hayatım ibadet olur. Ama misi şeytan ona kandırıyor diyor. Ne namaz kılıyor, ne oruç, ne ya kardeşim. ibadet? Allah bize emir verdi. E zaten iş ibadettir. Ben işteyim. Kendini kandırıyor. Hayır bu insan işe çıkıyor, günah işliyor. Çünkü yalan söylüyor, içkağıtçılık, belki yemin eder yalan bir mal satsın diye. Yani haram, helal, hırsızlık falan hiçbir şey bilmiyor. Faiz alıyor, veriyor, hiç bilmiyor. Sonra diyor iş ibadettir. Hayır Allah bizi ibadet için yarattı. Her şey Allah emrettiği gibi getirince bir de sırf Allah için olunca. Şimdi öbür ayette Allah diyor sizi ibadet için yarattım. Bu ayette Allah diyor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدين. Onlar sadece, Allah onları emretti, sadece ona ibadet edecekler ve مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدين. Dini Allah'a ihlaslı olacaktır. Yani bütün ibadetler ihlaslı olacak. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ ve وَيُؤْتُ الزَّكَاءِ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Yine, Ve namazlarını kılsınlar. Zekatı versinler. o د۪ينُ الْقَيِّمَةِ O düzgün bir din. bir din. Şimdi kimisi bakıyoruz istediği gibi din çıkartıyor. istediği gibi Allah'a ibadet ediyor. Sonra kendine Müslüman diyor. Bir de maşallah hoca yoldadır. Hayır. Allah Azze ve Celle iki şart bize verdi. sini getirmezsek yolda değiliz. Düzgün dinde değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor innemel e'malu bin niyat. Ameller niyete bağlıdır. Niyet nerede? İnsanın kalbindedir. Yani ihlaslı olmazsa ameli kabul edilmez. Aynı manaya geliyor. Sahabe-i Mekke'den Medine'ye hicret ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden. Tabi bir zamana kadar. Şu hicretin sevabı çok büyüktür. Aleykümselam Aleyküm ve Rahmetullahi ve <gülüyor> Şu hicretin sevabı çok <gülüyor> büyük. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde dedi la hicrete ba'de el feteh. Fetehten sonra hicret yoktur. Tabi hicret kıyamet gününe kadar vardır sevabı da var. Ama o hicret yoktur. O sevap artık bir tek o sahabeler kazandılar. Başkası kimse kazanmadı. Ondan sonra. Sahabelerin aralarında birisi vardı Medine'de bir kadınla evlenecekti. Baktı şimdi vakti oldu. Nasıl olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidiyor. Ben de onunla beraber kalırım. Bir sahabeler gidiyor. Ben de giderim. Ha? Orada evlenirim. Niyeti şu kadın için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? اِنَّمَا amalu بِالنِّيَاتِ Ameller niyete bağlıdır. وَاِنَّمَا لِكُلِّ ma nawa. Herkes hangi niyet ettiyse onun sevabını alacak. Dünya için başka, Allah için başka. Femen kanet hicretihi ila Allah ve Resuluhu fe hicretihi ila ve rasulihi. Kimse hicret ettiyse Allah ve Resulü için onlar Allah ve Resulü için hicreti yazıldı. Ve men kanet hicretihi li Kimse dünyayı kazanmak için, av imraaten yankihuha ya dabir kadlan evlenmek için hicret ettiyse fe hicretihi ila ma Onun hicretin sevabı nedir? Aldı bitti. Hangi hedefe gitti? O gittiği için o hedefi alır. Başka bir şey yok kıyamet gününde bu amelde. Tabi günah işlemedi o sahabi. Ama hiçbir sevap kazanmadı. Büyük sevap kaybetti. Düşünelim aynı amel. Aynı zamanda. Aynı emek harcadı. Ama hiçbir sevap yok. Neden? Tekrar söylüyoruz insanın kalbine bağlıdır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde camide oturuyordu. Dedi bu kapıdan. Birisi girecek cennetin ehlinden. Bir sahabe girdi abdestliydi. Daha yüzü ıslak abdestten. Abdest suyu sakalından akıyor. Tabi bir münafık oturuyorsa ne diyecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyduruyor. Sahabeler evet evet diyorlar. Attı birisi girecek cennetin ehlinden. Kim girecek bilemez. Yok Allah Azze ve Hocam bu mucizeyi, bu söz doğru olduğu olduğunu görmek için... Ertesi gün Resulullah Aleyhisselam'a söyletti aynı söz. Bu kapıdan birisi cennetin ehlinden girecek dedi. sahabe baktılar aynı adam girdi. Aynı şekilde abdest diyor. Üçüncü günde aynı. <gülüyor> Abdullah İbn-i Asb ibn bilmek istedi. Bu sahabi ne yapıyor? Normal bir sahabi. Yani çok ibadetli birisi falan hiçbir şeyde meşhur değildir. Acaba ne yapıyor? Ne, neden? Resulullah Aleyhisselam müjdeliyor o cenneti. Yani çok büyük bir şey. İnsan da, yerde daha bu dünyada yaşıyor. Bu toprağın üstüne yürüyor. Ama biliyor ben cennet, cennetin ehliyim. Normal bir şey değil. Çok acayip bir şey. Gitti evine bir bahane attı. Dedi babamla biraz tartıştık. Bana kızmasın diye çekildim. Önünden senin yanına geldim. Oturayım böyle de falan. Bir bahane çıkarttı. Üç gün onun yanında kaldı baktı ne fazla gece namazı kılıyor, ne ibadeti çok ne. Çok normal bir Müslüman. Ona dedi Resulullah şöyle böyle böyle senin hakkında dedi. Ne yapıyorsun? Hangi ibadeti ediyorsun? O sahabe ne dedi? Dedi her gün yatınca diyorum ya Rabbi, kimse Müslümanlardan benim hakkımda konuşursa, konuştuysa, kimse beni kandırdıysa, paramdan kazanırsa, kimse her Müslüman ne hakkım varsa onun da hakkımı helal ettim. Sen de ya Rabbi ona affet. Kim, besleniyor. Kim, besleniyor. Kim yok. Düşünüyor bu Müslüman kardeşin. Cehenneme girerse benim için kabul edecek miyim? Kabul etmez. Etmedi. Demedi vallahi hakkımı helal etmiyorum. Benim hakkımda bir kelime söylediysen. Bilmem hayır. Hakkımı helal ettiği için bu büyük sevap kazandı. Bu nereden çıktı? Temiz kalpten. Resulullah Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi İlla men ete Allah'a bi kalben selim Sağlam kalple gelen ancak o cennete girer. Allah. Kıyamet gününde. Bu kalp sağlam kolay kolay olmaz. Temiz. Kolay kolay olmaz. Temizlemesi da zor. O kalp hakkı halal ediyor Müslümanlara. Allah Resulullah ve onu müjdeledi. Cennete gidecek diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her savaşa çıkınca devamlı hangi tarafa gidiyor sahabelere söylemiyordu. Misal diyelim tayfek çıkacaksa diyor Kasım'a gidiyorum. Neden? Çünkü o zamanda cevasis vardır. Casuslar. O zamanda da vardı. Hemen uçuyorlar haberde. Öbürleri hazırlanıyorlar. Haberleri olmasın Resulü Aleyhisselam geliyor diye başka yeri söylüyor. Sadece Tevuk Savaşı'nda 700 kilometre Medine'den. Şimdi Medine'den çıkarsa Tevuk'a 700 kilometre gidiyoruz arabayla. O kadar uzun yol bir de yazın en sıcak günlerinde Resulü Aleyhisselam oraya gidecek. O zaman nereye gidecek belirletti sahabelere. Neden? Herkes hazırlansın. Bilsin sefer ne kadar uzun. Ne kadar zor. Herkes hazır olsun bu sefer. sahabe kiram çıkacak, çıkacaklar. Fakirleri geldiler. Ne atı var ne bir merkebi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gitsin. Ya Resulullah seninle gitmek istiyoruz cihadı. Onları alsın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi onlara? La ejidu ma ahmilukum ben de Bende hiçbir şey yok size alayım. Dönün. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları vasf ediyor. Diyor, تَوَلَّوْ وَاَعْيُونَهُمْ min مِنَ الدَّمْعِ Döndüler ağlayarak. Neden ağlıyorlar? Bu ibadete gidemediler. Cihade gidemediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Büyük bir sevap kaçırdılar. Ama ellerinde değil fakirlikte. تَوَلَّوْ Döndüler, gittiler ve ayyunuhum tefidu min gözlerin yaşları akıyor. Neden? Hazenen ella yecidu ma yunfikun. Çünkü paraları yok. Bir şey satın alsınlar, ona binip gitsinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu halde döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 700 kilometre yürüdükten sonra sahabeylerle beraber o sıcakta düşünün ne kadar zordu. Ne kadar insan her adımda sevap kazanıyor. Cihada gidiyor. Oraya vardıktan sonra R.S. ne diyor? ''İnne fil medinetiyle ricalen'' Medinede öyle adamlar var ki ''Mâ sirtum mesiran'' ''Her yürüyüş yürüdünüz'' ''Velâ katatum vadiyen'' ''Hiçbir vadi geçmediniz'' ''İlla şerikukum fil ecer'' Sizin gibi sevap aldılar. ''Habesehumu'l-uzur'' ''El-uzur'' yani bir özürü vardır. Çıkamadılar. O onları hapsetti. Ondan ne anlıyoruz? Bir ameli yapmadılar. Onlar ne kadar yoruldular falan. Bir kalp ameli oldu. Hocam hoş bir kalp ameli vardı. İstediler çıkmaya. Gerçekten istediler. Kimisi diyor? Rasulullah seninle gitmek istiyorum.'' Ee, seni alamayacağım. Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah beni gönderdi artık. Hiç kimse bana, bana münafık demez. Zaten onunla çıkmak istiyordum ben ama o bana dedi dön. Hemen dönüyor. Alo çayı hemen ateşe koy. Çay içelim. Hadi balkonda bilmem ne yapacağım. Bu başka, o başka. Ağlayarak döndü. Üzgün döndü. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çıkmadığı için. Bunlar aynı sevap aldılar sevaptan <gülüyor> hiçbir şey kaybetmediler. Sallallahu aleyka ya Resulullah. Resulullah sallam ediyor başka hadiste inna Allah la yanzur ila ajsamikum ve la ila suwarikum ila kulubikum ve dedi e, Allah azze ve cel sizin suratınıza bakmıyor, şekillerinize bakmıyor, yüzlerinize bakmıyor. وَلَا إِلَى اَجْسَامِكُمْ Vücudlarınıza da bakmıyor. Bu kısa, bu uzun, bu maşallah, kaslı, bu bilmem ne. Yok, bu dünyada insanlar için. وَلَاكَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizi Allah Azze ve Celle. ve وَأَمَلِرْنِيزَ Bakıyor Rabbimiz. Allah Azze ve Celle bizden bu temiz kalp istiyor. İbn Qayyam Al-Jawziya Rahimahullah diyor. Cennete çok amellen insan varmaz. Temiz amellen varır. İyi niyetle amellen varır. Çok çok çok ibadet ediyor ama hepsi boş. Birisi şimdi namazını bir diyelim rukun şart ondan eksilttiyse. Ama her gün yatsıdan sonra sabaha kadar namaz kılıyor. Hiçbir şey kabul edilmezse. Cennete varır mı? Varmaz. Neden? Çünkü amel arızalı, bozuk. Ama ameli düzgün olursa, niyeti de düzgün olursa, her şey mükemmel olursa, iki rekat hepsinden iyidir. Şimdi teravihe gidiyoruz. Bu imam 20 rekatı kaç dakikada bitirdi? 22 dakikada. Maşallah. <gülüyor> Öbürü 18 dakikada. Millet hepsi o bir camiye gidiyorlar 4 dakika için. Zaten 12 22 dakikada her yani rekat bir dakikadan az ona çıktı. Çünkü her 4 rekat ya hannan, ya Yani ya ne kaldı bir rekat için? 18 dakika 4 dakika kazanırız. Ne kazanacağız? <gülüyor> Filmlere dönüyoruz seyretmeye bilmem ne haramlara. <gülüyor> hepsi oraya gidiyorlar. O cami doluyor bu. iki saf 3 saf ancak doluyor. Bu doluyor bunlar. Şu 3 safta oturanlar burada yer bulamadığı için buraya geldiler. Ertesi gün daha erken gidiyorlar. Her gün daha erken gidiyorlar. Ramazanın sonuna kadar bakıyorsun herkes 20 dakika önce geliyor bir yer almak için. Neden? Çünkü 4 dakika kazanacak. Sonuçta Allah'ın ellerinde durmamak için. Bunu şaka söylemiyorum. Gerçekten oldu. Bir mahallede oldu. Ne bu nefret namazında? Namazda? Bir arkadaşın yanında duruyorduk. İmam ne diyor ya? Dedik no, e, Vallahi, yani duymayı yetişemiyoruz. Bunlar nasıl hareket yetişiyorlar? Dedi zaten bunun ismi bizim mahallemizde Motor Hoca. Maşallah artık hocalar motor takıyorlar. Bir insan iki kere katkılarsa sadece okuduklarını anlarsa Vallahi şuhir mirkattan Vallahi onlardan daha seva hırsızlar. Tabi hırsızlar. Namazlarından çalıyor R.S. böyle dedi. Yani ibadetimiz yerine getirmemiz <gülüyor> lazım. De Qayyim el-Cewziyyye'nin dediği gibi. Çok ibadetle cennete varamayız. Temiz ibadetle cennete varırız. Temiz kalpten olacak. Temiz amel olacak. Birisi bana anlattı, yaşlı bir adam teravihte duruyor, İmam çok hızlı. İmam rükua inince bu eğilmeye başlayınca imam kalkmış olur. Bu da rükua vardı bilmem ne kalkınca kadar imam birinci secdeyi bitirdi, ikincisi de bu da yetişince kadar kalkınca kadar imam ikinci rekatin fatiheyi süreyi bitirmiş olur. Yani bu ilk kalkınca yine ikinci rekatte eğilmeye başlıyor onun için. Bir kere gecikti, yanında birisi çatlak vardı. Hemen yaşlı adama dedi, tabii daha adam secdedeydi, kalkmadı imam Rüku'a indi. O da farkına varıyor. Bu kalkınca İmam Rüku'a iniyor, hemen bu arkasına iniyor, hiç ayakta durmuyor. Yani yetişemiyor. Şimdi daha secdedeyken imam tekrar Rüku'a indi. Dedi amca kalkma kalkma seni yetiştik yat, yat aşağıda seni yetiştik amca dedi. Herkes camide gülmeye başladı. Çünkü bu adam çatlak yüksek sesle söyledi. Ya, camilerimiz ne oldu? İbadetlerimiz ne oldu? İnne lillahi ve inne ileyhi acım. Onun için şimdi bunu söylüyoruz. Yani Resulullah sellem bütün bu hadisleri bize söyledi, bildirdi bize neymiş? İbadetlerimiz düzgün olsun, ihlaslı olsun Allah'a azze ve celle. Sahabelerden ve ondan sonrakilerden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bütün gece namazı, bütün gecesi bir rakatte bitiriyor bir ayette. Yetişemiyor ikinci rakatı Ayeti düşünerek tekrarlıyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir sahabi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir ayete vardı Resulullah sallallahu ağlamasını duydu. Fekife iza ji'na min kulli ummetin bi shahidin wa ji'na bika ala hauli shaida. Umar bin Abdul Aziz Umar bin Khattab torunu radiyallahu anhum ecmain. Halife olduktan sonra eşidiyordu. Ben biliyorum benim beyim yatakta Kur'an-ı Kerim okuduğunu okumadığını Allah'tan korkusundan titriyor bazen. Yatak titreyince biliyor kocası Kur'an-ı Kur Kerim okuyor. Azab ayetine geldi. Bir imam namazdayken biliyordu birisi cemaatten var mı yok mu? Şu ayetler varınca ağlamasını duyuyor. Bu insan nasıl Kur'an-ı Kerim'i düşünüyor? Manasını düşünüyor? Bir ayet cenneti müjdeliyorsa nasıl sevinir? Nasıl bir de azab, Allah'ın azabı duyunca nasıl korkar? Neden Allah bize onun azabı söylüyor, cennetini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de? Amelimizi düzeltmek için. Allah'ın rahmetinden bize haber verdi. Düşünün, misal, misal atıyorum. Bir kanun çıktı ama millete bildirilmedi. Bu trafik kanunları kırmızı lamba kondu ama millete bildirilmedi. Kimse kırmızı lambadan geçerse trafik cezası yiyecek. Herkes bu lamba süs gibi görüyor. Geçince cezayı ne kadar acayibimize geliyor. Ama birisi güçlüyse yapabilir. Allah Azze ve Celle bize emirler verdi. Bize söylemediyse cennet cehennemin. Sonra kıyamet gününde bakıyoruz ah önümüzde cehennem var. Neden? Çünkü Allah'ın emrine tatbik etmedik. Ne kadar zor. Kim Allah'a diyebilir? Neden ya Rabbi bize haber vermedin? Ama Allah'ın rahmeti o kadar büyük. Hep bize korkutuyor cehenneminden, cennetini sevdiriyor bize. Yani müjdeliyor. müjdeliyor. Neden? Neden? Cennete gitmemiz için. Bu Allah'tan büyük rahmet değil mi? Allah hiçbir ihtiyacı yok bütün insanlara. Hepsi hepsi hepsi küfür ederse Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksilmez, hiçbir şey olmaz. Hepsi Müslüman olursa, ibadet ederse Allah Azze ve Celle hiçbir şey kazanmaz. Ama la ilahe illallah rahmetine ne kadar büyük. Bizim için Allah Azze ve Celle bu dini gönderdi. Ne kadar Allah'ın dinine yaklaşırsak o kadar kazanırız. Cenneti kazanırsak bu yolda kazanırız. Ehlasımız, hep her hareketimiz, bütün düşüneceklerimiz Allah için olacak. Hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? bir Müslüman geçiyordu yolda baktı bir dal bir dal millet birisi arkasından dönüyor birisi üstünden ayağını uzatıyor dedi ya bu Müslümanlara rahatsız ediyor <gülüyor> çekti yolun kenarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor fe Allahu. le Allah bütün günahlarını affetmiş peki aynı şey başka bir insan yaparsa belki o kadar af görmez neden? Çünkü bu insanın kalbine bağlıdır. Bu kalp hangi niyetle hangi ihlasla bunu yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kadın beni İsrail'den begi, begi ne demek begi? Yani şerefsiz bir kadın. Parasını kazanıyor şerefiyle. Çöl de gidiyordu baktı bir kuyuya indi, su içti çıktı. Baktı bir köpek Açlığından ağzı açık ona bakıyor böyle. Dedi vallahi bu ben susadığım kadar o da susadı. Onu içireyim baktı bir şey bulamadı ancak ayakkabısı. Böyle kauçuk bir şeyden yapıldı. İndi onu doldurdu su içirdi köpeğe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah bütün günahlarını affetti. Alimler bu hadisin önünde durdular. Hayret ya. Bir hayvanı su içirdi Allah günahlarını affetti. Neden? Kimse dedi. Çünkü bu çölde hiçbir insan onu görmüyor. İnsanlar için yapmadı. Gösteriş için yapmadı. Allah için yaptı. Tam ihlaslı olunca ihlasına kadar ne kadar büyük ona göre Allah Azze ve Celle mükafatını verdi. Bu ihlasın büyüklüğüne kadar Allah o kadar affetti onu. Bütün günahları affedildi. O zaman bunu bilmemiz lazım. Amel çokluğunda, büyüklüğünde cenneti kazanamayız. Kalbimize kontrol etmemiz lazım, devamlı. Bu kontrol etmek benden çıkmıyor. Yine Allah Azze ve Celle bunu bize söyledi. Ne dedi? Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا Ey iman edenler! Maalesef bu ayet duyuyoruz, devamlı. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا sanki bize gelmiyor. Sen okuyor bır bır bır dediğim gibi. Yetiş. Valla hatim yapmaya anlaştık. Sen iki cüz'ü al sen 3 sen sen ne kadar alırsın? O da yetişecek. Yetişemedi. Allah seninle konuşuyor diyor. Ey iman eden. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan şimdi girerse buraya. Ne güzel hepimiz öyle hoşunuza gidecek. Vallahi geldi. Herkes oturuşunu düzeltirir. Birisi, birimize bakarsa hemen ilgileniriz. Ertesi gün ertesi gün Recep Tayyip Erdoğan oturdum ha. Vallahi onunla muhabbet ettim. Konuştuk. Ya, onun Rabbi bizimle konuşuyor. Yine kulaklarımızı açmıyoruz. Bize dediğini anlamıyoruz. Halimiz nedir? İmanımız nerede? Nasıl cenneti kazanmayı düşünüyoruz? Cennetin kazanması ne kadar zor o kadar kolay. Bu temiz olursa her ibadet güzel görüyor. İnsan İnsan mutlu olur Allah'a ibadet edince. Ağır gelmez. Allah kolaylaştırır. Allah diyor ey iman edenler. İttakullah. Allah'tan korkunuz. Bu korku nerede bizim kalplerimizde? Sokağa çıkınca. Günahlar önümüzde görününce. Nasıl davranıyoruz? Nasıl yapıyoruz? İnsanlardan utanıyoruz. Her günahı yapıyoruz. Utanıyoruz. Bir kadın elini uzatıyor tokalaşmaya nasıl elimi çekeceğim çok ayıp. Ondan utanıyoruz onun Rabb'ından utanmıyoruz. Rabbimizden bize o kadar nimetler verdi. Onların hakkını vermiyoruz. Şükretmiyoruz etmiyoruz bunları. Rabbimiz diyor ey insanlar, ey iman edenler. Allah'tan korkunuz ve nedir ikincisi? Vel tanzur nefsum ma kaddemet ligadunu söylüyorum. Herkes kalbine kontrol etsin herkes nefsine baksın yarın için. Yarın ne zaman? Kıyamet gününden sonra. Yarına ne yaptı? Ne hazırladı amel? Herkes şimdi bizden isterseniz iki dakika susayım. Herkes böyle yapsın. Bir kontrol etsin. Bugün ne yaptım ben? Allah bizi affetsin. Belki sonuçlar hepsi zarar, zarar, zarar böyle. Eksi olacak. Peki insan böyle bir duruma düşerse ne yapacak? Temizlesin. Tevbe etsin. Kötü yaptıklarına, iyi yaptıklarına arttırsın. Ertesi gündesin ben böyle böyle yaptım inşallah daha fazlasını yapacağım. Daha fazla düşüneceğim. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Vallahi kardeşlerim bu dünya çok çok çok kısa gidiyor. Daha önceki geçti insanlara bakalım. Suudi Arapistan'ın kralı, kardeşi de daha önce. O kadar zenginliği var inanamazsınız. Kardeşi sultan adı altı yüz milyar dolar miras bıraktı. Para olarak. Para olarak. Neyle çıktı bu dünyadan? bezle Kumaş bezle. Bir bez, beyaz bez sardılar. Vallahi bir dolar ona vermediler. <gülüyor> Kabrine sokmadılar onu. Bir kere gusülhaneye girdim adama yardım ediyordum o adam çalışan adam bir fakir getirdiler bir kemer parası yok almaya e, inşaat teliyle pantolonunu bağladı Allahümme. bu da dünyada neyle, neyle çıktı dünyadan aynı, aynı bez hatta <gülüyor> kumaşı bu daha pahalı bu daha ucuz değildir hepsi aynı o da üç bezle sardılar Buna da üç bezden sardılar. Onun evi saray gibi yapmadılar. Toprağın altına inince ne olursa olsun. Tamam bitti. Herkes ameliyle bu dünyadan çıkıyor. Bu dünya çok kısa. Kimse iyilik yaparsa kendine yapıyor. Zorluğunu çekerse bile geçiyor. Ama kendine uzun uzun uzun uzun uzun uzun bir hayat hazırladı. Kimisi cennette, kimisi cehennemde. Annemin dayısı, eskiden, annemin dayısı size söylüyorum. Düşünün ne kadar eski. Onun zamanında bir apartmanı var Şam'da. Adam hiç israfı yoktur. Onun pijaması evde, <gülüyor> yamalıydı. Eşi, karısı ne zaman o ne diyor değiştir falan. Diyor daha önemli şeyler var. Bilmem ne. En son yama yırtıldı. Eşine dedi yamanın yamasını yapsın. <gülüyor> Eşi dedi Yeter Ebu Mahmud ismiydi. Yeter Ebu Mahmud. Pijamanın bütün fiyatı 25 lira. Dedi sadece 25 lira sanki bilmiyor yani. Az bir şey verdi. Sadece 25 lira. Evet dedi. Dedi al bu 25 lirayı. Sonra bunu verdikten sonra dedi bizim evinden çıkınca sokağın sonunda sol tarafta orada dul bir kadın yetimlerle beraber biliyorsun onları. ismini söyledi evet dedi. Dedi onlara götür. Adam cepten çıktı çıktı. Nereye gitsin? Kıymetli bir yere gitsin ya. Pijamamda bir yama varsa iki mi üç ne olacak yani? Ama orada birikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yuhşarul mar'u ala mâ ma mâte aleyh. Herkes Allah onu kıyamet gününde haşreder. Kabirden çıkar, öldüğü gibi. Hangi amelde öldüyse, birisi içki içiyorsa, içki içenlerle beraber gider. Birisi faiz alıyorsa, onlarla beraber gider. Birisi, birisi salih olursa, salih insanlarla olur. Devamlı sabahın sünneti evde kılıyordu. Camiye farza gidiyordu. O günde sünneti kıldı, gecikti. Eşi gidiyor, geliyor, bakıyor saate. Farzını kaçıracak. <gülüyor> Secdesini çok uzattı. Çağırdı, ona cevap vermedi. Dedi namazına, cemaati kaçıracaksın. Cevap vermedi, geldi, ona böyle yaptı, düştü. Adam secde edince vefat etti. Biz nasıl böyle bir ölümü seçeceğiz? İnsan bilirse ne zaman ölecek? Hazırlanır, abdestini alırsın. Ama Allah Azze ve Celle bunu kolaylaştırıyor. Nasıl yaşadıysa öyle ölür. 25 lirayı gönderiyor fakirlere. Pijama giymiyor. Düzgün bir şey giymiyor. Bu bir hikaye hikayelerinden çok onun hakkında duydum. İnanılmaz şeyler. Ama hepsini cennette bulur inşallah. Allah'ın izniyle. O zaman da size söyleyin. Bizim mahallemiz de o zaman da tabii ben yoktum, annem de ufaktı, açık kız sadece bir tane vardı. Açık ne demek? Şimdi örtü sadece baş anlıyorlar. O zaman da açık sadece başı açık. Şimdi dünya tam ters oldu. Şimdi kız örtünecekse başını örtüyor bütün vücuduna, Allah affetsin. O zaman da açık olan bütün vücudu örtülü gibi, geniş bilmem ne ama. Saçını açıyor. Büyük bir mahallede farz edin büyük kadi kalede hepsinde sadece bir kız açık. Herkes bu kızı biliyor ne kadar pis bir aile öyle kızı var. Öyle bir dünyada bizim dünyamız gibi değil. Yola çıkınca düzgün yürümüyor kızları görmemek için. Böyle yürüyordu yere bakıyor önüne. En son büyüdükten sonra devamlı böyle yaşıyor. Başını kaldıramıyordu. Ben hatırlıyorum şeklini. Milletin kamburu burada oluyor. Onun kamburu yoktu. Sırtı böyle ama başı böyle. Seninle konuşacaksa kaldıramıyor. Çünkü devamlı böyle gidiyordu. Gözü haram görmesin diye. O zamanda da bu fitne vardı. Akrabalar sanki haram değil. Bu amcamın kızı bu. Dayımın kızı bu. Ya bunlar da haram. Yabancı kız. Yok bunlar akraba. Kardeşim gibi ya. Ay ne diyorsun sen? Kardeşim gibi bu yani sen yanlış düşünüyorsun senin nefsin, nefsin çok pis ya böyle düşünüyorsun bu yabancı gibisin onun evine geldi antrede amcanın kızları ya kızları oturuyordular annesine dedi bana yol aç kalksınlar onlar da gir bilmem ne diyorlar açık hepsi kalkmıyor annesine diyor gireceğim e kalkmıyor oğlum gir onlara bakma e şimdi ben böyle bakıyorum. Birisi orada elini kaldırırsa böyle yaparsa görürüm onu. Burada bakarken aklım orada, oraya giderse hissederim. O görmesin diye annesine dedi bir şarşaf bana getir. Getirdi ona. Başına koydu. Böyle indirdi önüne. Böyle yaptı yürüdü. Bir tek bir adım görüyor önünde. Ona deli diyordular. Böyle hareket yapınca. Ama Allah bilir kim deli çıkacak. Bu kalp Temiz olmazsa insandan böyle şeyler çıkmaz. Düşünmez. Şimdi de ben konuşurken herkes bakacak bizi böyle mi istiyorsun yani Allah korusun artık kaçalım bir daha bu derse gelmeyelim ya. Hayır. Size böyle olun demeyin. Ama herkes o kendine kontrol etsin. O kendine kontrol etsin. Allah diyor ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Herkes kendine baksın. Nefsun ma kaddemet li geddü. Yarın ne yaptı? Tekrar Allah diyor. Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkunuz ne kadar geçiyor ayetlerde. Kim? Kim gerçekten Allah'tan korkuyor? Eben Kayyem'in Cevziye bir örnek getirdi. Çok güzel. Dedi bir evde oturursan böyle içinde son odada. Birisi gelirse sana sen otur. Ne yapıyorsun burada hala oturuyorsun ev yanıyor. İki dakika sonra çıkamayacaksın buradan. Ateş çok yükselince, çok güçlü olunca içinden geçemezsin. Kaç! Bu insan yalancı olursa dersin ha ha benden geleceksin ha beni kandırıyorsun ha kalkayım kaçayım bir şey yok. Çünkü yalancı olduğunu biliyorsun. Eğer bu adam dürüst hiç yalan söylemiyorsa sana söyleyince hemen kalkıp kaçarsın. Peki bir insan günah işlerken aklına gelirse bu haram. Resulullah Aleyhisselam bize söyledi bu haram. Eğer bu günahı bırakmazsa demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözünde yalancı gibi. İnanamıyor sözümü. Televizyona oturuyor, seyrediyor. Şarkıcı bir kadın önünde var ya da açık bir kadın en azında söyleyin. Kardeşim bu günah nasıl böyle oturuyorsun? Tamam tamam teşekkür ederim. Sen. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı inanmıyorsun. Sence ateşe gideceksin. O adam <gülüyor> Yalancı olduğu için inanmadı. Ya ateş dışarıda var inanmadı kalkmadı korkmadı ateşten. Sen de cehennemin ateşinden korkmuyorsun. Ama Resulullah Aleyhisselam sözünü iyice inanıyorsan, hiç yalanı yok inanıyorsan dayanamazsın vallahi. Vallahi bu ateşi düşünürsen nasıl yanacak insan, Allah nasıl vasf ediyor Kur'an-ı Kerim'de Kullema nadijet juluduhum. Onların derisi piştiktan sonra beddelnahum culudan geyraha. Onlara başka deri, yeni bir deri yaratırız. Neden? Li azab. Allah'ın azabı görsünler diyor. Bir adam dışarıda durursa önümüzde arabayla gidiyorsan, dur. Buradan geçme yasak. Ona bakarım, geçerim. Trafik polisi gelirse biraz korkarım. Şimdi trafik cezası yazacak. Ama istersem yürürüm, yazsın. Ama İzmir'in genel müdürü, trafiğin genel müdürü gelirse durursa büyük subay geçebilir miyim? Aha, on kat korkarım. Bu trafik cezası yazmaz. isterse beni hapse atar. Karşımdaki güce göre korkarım. Suça göre değildir. Aynı suç. Bir çocuk elinde kalem var oynuyor. Abisi diyor bırak laf dinlemiyor. Okulda öğretmen bırak deyince bırakıyor hemen. Çünkü bu öğretmen. Allah azze ve cel bize deyince bunu yapma yaptıktan sonra ne olmamız lazım? Ne mustahak hangi şeyimiz tak olmamız lazım? Allah azze ve cel bunu söylüyor. Derisi piştıktan sonra tekrar Allah azze ve cel derisini yaratıyor ليذوق العذاب. Azab. Azabı görsünler diye. İnansınlar Allah güçlü diye. İnansınlar, bilsinler Allah istediğini yapabilir diye. Ama neden Allah dünyada yapmıyor? Tekrar söylüyorum rahmetinden. Eğer kullarım size uzun ömür veririm. Kimse hatırlamak isterse hatırlayabilir. Tevbe edebilir bütün günahlarını silerim. Ya Rabbi ne kadar merhametim büyük Ben borçlu olursam birisi bana derse. Gel bütün borcunu sildim. Ne kadar sevinirim. Ama Allah Azze ve Celle daha güzeli de var onun da. Diyor, değiştilenahum ayet nedir? Fazlaca çevirdi baba dedim. Günahlarını sevaba çevirir ayet umuttum lafzını. Allah azze ve Celle bu insan 100 100 do, milyon dolara borçluydu. 100 milyon dolar yerine aldı. Borcu silindi. 100 milyon dolar fazlasını aldı. Kıyamet işi bu dünyada insan tövbe edince Kalbini tekrar söylüyorum temizleyince, pişman olunca yaptıklarına, tamam hayatını değiştirin değiştirmesini isteyince Allah bütün günahlarını siler, bir de yerine sevap verir. Ama yine ölüm ölünce kadar hiç değiştirmeyi kabul etmedi. O zaman şu azap vardır cehennemde. Ne kadar Allah korusun. Ne kadar olacak bir tek Allah bilir. Yüz 100 sene, bin sene, bir milyon sene ne kadar Allah bilir. Bu Müslümansa en son bu azabın sonu vardır. Çıkacak cennete ama küfürde ölürse sonsuz bir azab. Vallahi bu kelime sonsuz belki şu azaptan daha büyüktür. Yani sonsuz ne kadar? Ne kadar sonsuz? Kaç milyar milyar defa yanacak? Şimdi gör hepimiz gördüz, gördük. İşit bu ürdünlü pilota ne yaptı? Belki kafeste gördünüz onu Yan, yanarken. Evet. Yani şimdi mustahip mi değil mi iyi yaptılar mı kötü bu konuda bahsetmiyorum. İnsan böyle nasıl kalbi acıyor adama bakıyor. Nasıl kaçmak istiyor kafes, kafeste. Yanıyor yanıyor bu kelime kolay değil ya. Ölünce kadar yanıyor. Peki cehennemde insan yanıyorsa ama ölmüyor. Ölmüyor. Tekrar Allah ona can veriyor. Tekrar Allah ona diri veriyor. Tekrar. Peki ne kadar? Sonsuz bir şey. Peki hayatımızı düzeltelim. Yani Allah'a ibadet edersek hayatımız kötü mü olacak? Vallahi çok zenginler var dürüst Müslümanlardan. Çok mutlu var dürüst Müslümanlardan. Çok sağlıklı yani sahatı çok iyi Müslümanlar var. Kafirlerde de var. Kafirlerde hastalar var. Müslümanlarda da var. Yani hayat Allah istediği gibi yürütüyor. Allah Kur'an-ı Kerim de diyor iman edenlere fitne olmasaydı kafirlerin. Kafirlere o kadar para veriyordu. Evlerine, evlerinin çatı, çatılarına şey, gümüşten Allah Azze ve Celle onları yaptırırdı zenginlikten. Düşünün bir insan zenginliğinden... Evin çatısı gümüşten yaparsa ne kadar zengin bu. Ama bu Müslümanlara fitne olacak. Onlar o kadar zengin. Biz bir tek Müslümanız diye Allah imtihan bize verdi. Yani Müslümanlar, Müslümanlar kaymasın diye günaha Allah Azze ve Celle kafirlere o kadar vermedi. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِينُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَتَ مَا Bu dünya Allah'ın katında terazisinde bir sivrisinin kanadı kadar kıymeti olsaydı Allah hiçbir kafir su içirmezdi. Kafir ya. Allah'a inat ediyor. Resulüne pis resimler çiziyor. Kötü resimler çiziyor. E, nerede Müslümanlar varsa onlara eziyet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. E Allah Azze ve Celle ona diyor böyle yürü illa ters yürüyor. Yani her ceza ona mustahak. Neden peki Allah Azze ve Celle içiriyor yediriyor, sahat veriyor her şey. Çünkü bu dünyanın kıymeti yok. Tadı yok. Alın. Siz ne aldıysanız bu bir şey değildir. La ilahe illallah. Ben bütün bu şeyleri anlattım. Belki size uzattım. Hakkınızı helal edin. Ama bir yönden söylüyorum. Allah Azze ve Celle dedi Kur'an-ı Kerim'de ve zekir. Hatırlat. فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Hatırlatmak iman edenlere menfaatı vardır. Herkes kendine kontrol etsin. Eğer bu hatırlatmaktan fayda gördüyse inşallah imanı vardır. Ama bu hatırlatmak hiç faydası olmazsa ona bilsin imanı ya sıfır ya da sıfıra yakın. Çünkü bu Allah'ın sözüdür. İman edenler hatırlatmaktan fayda görürler. Fayda görmeyen imansız demek. Allah Azze ve Celle bize emir verdi. Ve te'avenu alel birri ve te'kva ve la te'avenu alel ve l'idvan. Bir iyilik takvaya birbirinize yardım edin bunlar için. Yani şimdi bizim oturşumuz bu. İnşaAllah yardım etmek birbirimize bu yol için. Allah Azze ve Celle diyor vel asr. Allah Azze ve Celle yemin ederse en büyük yarattıklarını da yemin ediyor. Vel asır, asır zaman, ömür. Onu söylüyor Allah Azze ve Celle, buna yemin ediyor. innel l-insâne le fî Da Arapçada bazı harfler geliyor, bir şey tevkid için, yani kesinlikle olacak. Yani Allah Azze ve Celle diyebilirdi, vel asır, el insan fî khusûr. Ama inne koyunca demek ki kesinlikle insan zararlıdır, hasirdir. Bir de ikinci tevkid, lafi la le. Allah diyebilirdi innel insana fi khusr ama Allah azze ve celle birinci harfı koydu kesinlikle ve ikinci defa bir de yemin etti Tekrar söylüyorum bu dünyaya benzeteyim bir öğretmen girdi sınıfa yemin etti iki defa kesinlikle diye anlattı bütün talabalara hepiniz sınıfınızda kaldınız ne diyecekler? En iyi talaba diyor bittim. Ne kadar çalışkansa. Allah Azze ve Celle hep, hepimize bütün insanlar haber veriyor. Hepiniz cehenneme gidiyorsunuz. Gittiniz. Yemin etti. Bir de iki defa kesinlikle diye söyledi. Bu ayeti duyduktan sonra kulaklarımızı açmamız lazım değil mi? Bir alim, Müslümanların alimlerinden, eskiden, selef salihlerden Diyor vallahi sadece bu süre insanlara yeterdi. Başkası Kur'an-ı Kerim'de vaaz etmek için olmasaydı bu yeter. Allah Azze ve Celle bize emin ediyor. Hepiniz cehenneme gidiyorsunuz. Tabi herkes şaşıracak. O zaman cenneti neden Allah yarattı? O kadar hadisler duyuyoruz bilmem ne. Madem bu, bu ayet vardır. Allah bunun arkasında diyor ancak. Kim kurtulacaksa. Ancak iman eden... Ve salih amel yapan ve hak yoluna tevasi eden, hatırlatan ve hatırlayan ve tevasav bis sabır. Hak yolu yoluna insan girdikten sonra zorluk görecek. Ondan sonra sabretmesi lazım. Yine birbirine Müslümanlar tavası yani hatırlamak ve hatırlatmak sabır için olacak. Demek ki bu cehennemin ateşinden ancak bir sınıf insanlardan dört sıfatı olacak. Bu dört sıfat bulunursa kurtulurlar. İman etmek. Vallahi bir kafir ne kadar iyilik yaparsa şey almaz ondan kıyamet gününe kadar. Ama Allah ona zulmetmez. Bir lira sadaka verirse Allah belki ona on verir yerine dünyada ya da yüz ya da bin. Allah zulmetmez. Ama kıyamet gününe kadar Allah diyor halisaten lillezine amen. Öz iman edenlere. Onlar bir şey almayacaklar kıyamet gününden. Ne kadar iyilik yaparsak. Bu diyana öldüğü zaman, geberdiği zaman La havle la kuvvete illa billah. Müslümanlar az kaldı cennete götürecekler. Kimisi diyor çekti edecekti. Kimisi diyor çok iyiydi sadakaları bilmem ne resimleri çıkartıyorlar. O kadar sadakalar veriyor. Ya kafir bu kadın kafir öldü. Ne yaptıysa Allah ondan kabul etmez. İman etmediği için. Allah Kur'an-ı Kerim'de Kerim de diyor اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اَمَنَا بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ Şimdi bir caminin binası, inşaatın yapması ne kadar büyük sevabı var? Ka'benin binası Allah Azze ve Celle diyor. Kimse onu yaptıysa ve haccılara hizmet ederse, su içirirse bunu iman eden gibi mi yaptınız? Allah Allah iman etmek bütün bu am amellerden daha mı büyük? Evet daha büyük. Daha büyük. Allah Azze ve Celle bizim kalplerimize bakıyor. İman eden dediğimiz gibi. Savaşa çıkmadılar ama o sevabı aldılar. Çünkü kalpleri temiz. Herkes cehenneme girecek ancak iman eden. Birisi diyor Allah'a elhamdülillah benim imanım elhamdülillah kalbim çok temiz. Sonra öbür beş dakika sonra içki içiyor. Ya sen dedin kalbin temiz nasıl içki içiyorsun? Aa bu, bununla alakası yok. Benim imanım elhamdülillah. Hayır Allah dedi. İman ettiler. Ondan sonra salih amel olacak Salih amel olmazsa demek ki bu kalp bozuk, kötü. İman etmek salih amel. Yeter mi bu kadar? Salih amel gittim sadaka verdim bilmem ne namazı kıldım. Hayır. Bir de herkes tek başında yola giderse tembellik olur. Korku olur, bilmem ne yavaş yavaş düşeriz. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Hatırlatmak tavsiye. Müslüman Müslüman'a devamlı hatırlatacak. Sakın, jami unutmayalım. Şu ibadet unutmayalım. Böyle yaptın mı? Sakın devamlı. Hak yola Allah Azze ve Celle diyor ve sabır için. Vassallallahu ala Muhammedin ve aleyhi ve